Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiya Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh emma ba'd. Sahabe isimleri hakkındaki eserler ve bunların faydası Başlığı yazmış mıydınız? Aleyküm sağ olun. Karanlık diye geçen hafta. Bunları faydası mı? Evet. Bir haberin mürsel veya muttasıl olduğunu anlamak için sahabeyi bilmekte önemlidir. Mürsel veya muttasıl olduğunu anlamak için sahabeyi bilmek de önemlidir. Bu yüzden ilim ehlinden bir topluluk sahabe isimlerini zikretmek üzere eserler yazmışlardır. Bu yüzden ilim ehlinden bir topluluk sahabe isimlerini zikretmek üzere eserler yazmışlardır. Sahabenin Tarifi İmam Bukhari Rahimullah sahihinde Üç bölü beş şöyle demiştir. Beş. Şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbet eden veya onu gören Müslümanlar sahabedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbet eden veya onu gören Müslümanlar sahabedir. Datırnarı kapadım. Bukhari'nin kavliyle karışmasın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asrında yaşayan Virgül Onun zamanında doğan. Virgül Cahiliyede iken hayatta olup da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyen veya onun vefatından sonra Müslüman olanlar sahabe tanımının dışında kalmaktadır. Tekrar edeyim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aslında yaşayan, onun zamanda doğan, cahiliyedeyken hayatta olup da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyen veya onun vefatından sonra Müslüman olanlar sahabe tanımının dışında kalmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gören fakat ondan işitmeyen ya da yaşının küçüklüğünden dolayı kavramayan hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gören fakat ondan işitmeyen ya da yaşının küçüklüğünden dolayı kavramayan hakkında ilim ehli lehu rü'yet yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür demişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gören fakat onların işitmeyen ya da yaşının küçüklüğünden dolayı kavramayan hakkında ilim ehli lehu ruyet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür demişlerdir. Sahabeliğin bilinmesi 1- Kişinin sahabe olduğunun ispatına dair tevatür bulunması. Kişinin sahabe olduğunun ispatına dair tevatür bulunması. İki, ispat olmasa da tevatüre yakın şekilde meşhur bilgi. ispat olmasa da tevatüre yakın şekilde meşhur bilgi. 3. Sahih isnad ile kişinin sahabe olduğuna dair sahih isnad ile kişinin sahabe olduğuna dair diğer bir sahabenin bilgi vermesi veya sayı ile kişinin sahabe olduğuna dair diğer bir sahabenin bilgi vermesi veya adaleti sabit olan kişinin kendisinin sahabe olduğunu söylemesi Sahabenin adaletinin ispatı. Sahabenin adaletinin ispatı. Sahabenin adul oluşları, kitap, sünnet ve ümmetin icma ile sabittir. aralarında geçenler onların adaletine zarar vermez. Zira onlardan her biri müşteittir Ya hata ya da isabet etmiştir. Her birine ecir vardır. C ya hata ya da isabet etmiştir. Her birine ecir vardır. Onların tamamı hakkında sadece güzellikle konuşulur. Irham cama. Onların tamamı hakkında sadece güzellikle konuşulur. Onlardan birinin rivayeti reddedilmez. hiçbirine hakaret edilemez. Heva ehlinin yaptıkları gibi, onların aralarında geçen olaylar anlatılarak, kusurları dökülmez. İbn Salah Ulumül Hadis'te sayfa 295 şöyle demiştir. Onlardan birinin adaleti sorgulanmaz. Bilakis bu uzak durulması gereken bir iştir. uzak durulmaz gereken bir iştir. Çünkü onlar kitap, sünnet nasları ve çünkü onlar kitap, sünnet nasları ve ümmetten sözü icma sayılan kimselerin icmaıyla mutlak olarak tadil edilmişlerdir. Çünkü onlar kitap, sünnet nasları ve ümmetten sözü icma sayılan kimselerin icmaıyla mutlak olarak tadil edilmişlerdir. Selamünaleyküm. Aleyküm selamun rahmetullah. Sahabe isimlerine dair eserler. Aleyküm selamun rahmetullah. Sahabe isimlerine dair eserler. Bir, Marifetus Sahabe Ebu El-İsbehani. Bu yedi cilt falan hacimli bir eser. Marifetus Sahabe Ebunaim El-İsbehani. Aleykümselam, Rabbim. İki, El-Ahat vel-Mesani El-Ahat vel-Mesani Siz nereye gideceksiniz? Kardeşleri de size gelecek herhalde. Fevzi git. Bir, birazcık bekleyelim. İbnebi Asım El-Ahat vel-Mesani Bu El-Erhad ve El-Mesani kitabı bir veya iki tarikle gelmiş rivayetleri e, toplayan bir kitap. O açıdan yani tek sahabeler, yani çok meşhur olmayan sahabeler tespit açısından önemli. 3- el Istiab İbn Abdilber Sor bakalım. el Istiab İbn Abdilber Aleyküm selamlarım. Dört. Ustul gabe fi marifeti sahabe İbnül esir. Ustul gabe fi marifeti sahabe İbnül esir. 5. Beş. El-İsabe fi temliziz sahabe İbni Hacer bu Türkçe tercüme edilmiş. İz yayınlarından 5 cilt halinde Türkçe tercüme edilmiş. Benim de El-İsabe'den seçmeler diye kendilerinden e, en az 3 hadis rivayet edilmiş olana kadar yani meşhur sahabelerin ben seçerek hazırlamıştım onu. El hesabı eden seçmeyen o da. Sağlamayanlardan çıkan seçkin evet. sahabilerdiler. Evet. Aleykümselamun aleyküm. Evet. Sâminim, evet. Ve 6 Tecridu Esma-i Sahabe Zehebi. Tecridu Esma-i Sahabe Zehebi. Ödevler şu isimlerin sahabe olup olmadığını araştırınız bir Hakim bin Muaviye en Nümeyri Hakim bin Muaviye en Nümeyri Nümeyri 2 Abdul hayır bin Yezid Elhemedani Abdul hayır bin Yezid Elhemedani 3 Abdullah bin Cabir el Beyadi. Abdullah bin Cabir el Beyadi. 4. Kab bin Asım el Eşari. Şimdi büyük başlık sıhhatin üçüncü şartı şaz veya münker olmaması. Sıhhatin üçüncü şartı şaz veya münker olmaması. Şaz'ın tarifi. Zehebi el-Muqiza'da sayfa 30 dedi ki, Şaz, ravisinin sikalara muhalefet ettiği rivayettir. Şaz, ravisinin sikalara muhalefet ettiği rivayettir. Ancak bu tanım çok geniştir. Zira sikalara zayıf ravi de muhalefet edebilir. Halbuki buna münker denir. Zira sikalara zayıf ravi de muhalefet edebilir. Halbuki buna münker denir. Hakim ise Ulumul Hadis'te sayfa 148 Ulûmü'l Hadis'te şöyle demiştir. Sayfa 148. Sıka bir ravinin diğer sıkalardan münferit kaldığı Sıka bir ravinin diğer sıkalardan münferit kaldığı bu sikaya mutabahat edenin bulunmadığı rivayettir. Bu tarifte de kapalılık vardır ve sorunu gidermez. Bu tarifte de kapalılık vardır ve sorunu gidermez. Zira sahih hainde, yani Bukhara ve Müslümin sahihlerinde sikaların tek kaldıkları sadece tek ravi yoluyla bilinen rivayetler vardır. Zira sahihinde hainde Sıkaların tek kaldıkları, sadece tekrar yoluyla bilinen rivayetler vardır. Ameller ancak niyetlerledir hadisi buna bir örnektir. Ameller ancak niyetlerledir hadisi buna bir örnektir. bunu sadece Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş. Ondan sadece Alkame bin Vakkas el-Leysi rivayet etmiş. Ondan da sadece Muhammed bin İbrahim et-Teymi rivayet etmiştir. Bunu sadece Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş. Ondan sadece Alkame bin vakasl el-Leysi rivayet etmiş. Ondan da sadece Muhammed bin İbrahim et-Teymi rivayet etmiştir. İlim ehlinden hiç kimse buna şaz dememiştir. Şafi şöyle demiştir. Sika bir ravinin başkalarının rivayet etmedikleri bir hadisi rivayet etmesi şaz değildir. Sika bir ravinin başkalarının rivayet etmedikleri bir hadisi rivayet etmesi şaz değildir. Şaz ancak sika bir ravinin insanlara muhalif olarak rivayet ettiğidir. Yani buradaki nefile ispatı yakladınız değil mi? Yani sikalar sikaları kastediyor. Yok sikaları kastediyor da burada muhalefeti ön plana çıkarıyor. Yani sika bir ravi başka sıkaların rivayet etmediğini rivayet ederse bu şaz değildir. Önemli olan bu sikanın e, muhalif bir rivayette bulunup bulunmaması. Hocam bu hani sikanın ziyadesini de bu usul hesaplanan ilim-i evet. Doğru mu? Evet. Özetle şaz <gülüyor> sika bir ravi'nin metinde veya senette sika bir ravinin metinde veya senette kendinden daha sika olan ravilere hıfs veya sayı olarak kendisinden daha tercih şayan olana muhalif olarak kendinden daha sika olan ravilere Hıfz ve sayı olarak kendisinden daha tercih şayan olana, muhalif olarak ziyade ve noksan yapıp hadisi sevk etmesine denir. Hıfz ve sayı olarak kendisinden daha tercih şayan olana, muhalif olarak ziyade ve noksan yapıp hadisi sevk etmesine şaz denir. Burada daha güvenilir ravilerin rivayetine de mahfuz hadis denir. İbnü'l-Recep İlelut Tirmizi şerhinde şöyle demiştir: Önceki hafızların çoğu bir kişinin tek kaldığı hadis hakkında bir kişinin tek kaldığı hadis hakkında eğer sikalar ona aykırı rivayette bulunmamışsa ve mutabisi de bulunmasa bunu illet saymışlardır. Yani mutlak ferdi kastediyor. Önceki hafızların çoğu bir kişinin tek kaldığı hadis hakkında. Eğer sikalar ona aykırı rivayette bulunmamışsa ve mutabisi de bulunmasa bunu illet saymışlardır. Ancak bu ravi zühri ve benzerleri gibi ezberi daha fazla olan birisi olabilir ve adaleti ve hadisi meşhur olmuştur. Ancak bu ravi zühri ve benzerleri gibi ezberi daha fazla olan biri olabilir ve adaleti ve hadisi meşhur olmuştur. Yine büyük sikaların tek kaldıkları bazı rivayetlere karşı çıkılmıştır. Yine büyük sikaların tek kaldıkları bazı rivayetlere karşı çıkılmıştır. Bu konuda onların bağlayıcı kayıtları yoktur. Yani bu kurala itiraz ediyor i̇bn Recep. Yani mutlak fert, ferdi mutlak reddedilir gibi manaya getiriyor. Bu konuda onların bağlayıcı kayıtları yoktur. İbn-i Kesir, Ba'i'sul Hasis, sayfa 8'de şöyle demiştir. az güvenilir veya makbul bir ravinin kendisinden daha güvenilir veya daha öncelikli olan bir raviye kendisinden daha güvenilir veya daha öncelikli olan bir raviye aykırı rivayette bulunup tek kalmasıdır. Hatib el-Bağdadi bu tarif hakkında neredeyse icma zikreder. Hatib el-Bağdadi bu tarif hakkında neredeyse icma zikreder. Yani şaz hakkındaki en doğru tarif de bu. Bir hadisin şaz olabilmesi için İki rivayet arasında gerçekten bir muhalefetin bulunması iki rivayet arasında gerçekten bir muhalefetin bulunması ve iki hadisin cem'inin yani aralarının bulunmasının imkansız olması gerekir. araları bulunamayınca hadislerden birinin kabulü, diğerinin reddi lazım gelir. Ama Cem imkanı varsa, yani aralarını bulma imkanı varsa, o zaman hadis çaz olmaz. konuyla yakından alakalı bir mesele. Güvenilir Sika Rabi'nin ziyadesinin hükmü. Güvenilir Rabi'nin yani Sika Rabi'nin ziyadesinin hükmü. Burada Sika'nın ziyadesi ile şazı karıştırmamak gerekir. Burada Sika'nın ziyadesi ile şazı karıştırmamak gerekir. Sika bir ravinin muhalefet söz konusu olmadığı sürece metinde diğerlerinin zikretmedikleri bir ziyade zikretmesi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 Yahut isnatta başkalarının kesik bir isnatla rivayet ettikleri bir hadisi Yahut isnatta başkalarının kesik bir isnatla rivayet ettikleri bir hadisi Sıka bir ravinin muttasıl olarak nakletmesi her zaman şaz değildir. Her zaman şaz değildir. Bazen bazı karinelerle bu durum isnatta sıkanın ziyadesi olarak kabul edilir. Bazen bazı karinelerle bu durum isnatta sıkanın ziyadesi olarak kabul edilir. İbn-i Recep Şerhu İlelit de 1 bölü 425, Şerhu İlelit Tirmizi 1 bölü 425, Sıka'nın ziyadesini şöyle tarif etmiştir. Sıka'nın ziyadesi meselesine gelince şu şekildedir kanın ziyadesi meselesine gelince şu şekildedir. Ravilerden bir topluluk bir hadisi ravilerden bir topluluk bir hadisi aynı isnat ve aynı metinle rivayet ederler. Ravilerden biri de diğer ravilerin zikretmedikleri bir ziyade ile rivayet eder. Ravilerden biri de diğer ravilerin zikretmedikleri bir ziyade ile rivayet eder. İşte Sıkhan'ın ziyadesi makbuldur, kabul edilir denilen bu. Başlık katın bir sonraki ders için. E, Sikânin ziyadesinin kısımları. Sûhânek iallâhu mevebi hamdik ve ışşadun la ilâhillântabâtekîl ashirikêlek ve istaâfurkü ve tu'bilek.